الحمد لله رب العالمين على رسولنا محمد وعلى وصحبه من لأن فيه وجودي وبالنحجي عدمي. والأذل أشواق khaf nafuz barzan ey el khaf khaftan ne el amr emir. el amr hamza mim teşekkül etmiş bir kelime tabii ki burada maksat nedir el amr yani hamza mim teşekkül eden o kelimenin lüzat kendisi değil ya bu ismin müsemmasıdır yani sıfat İf'al unsur gibi sigalar. Maksat budur. Kadde mehu emri takdim etti. ale nehdi. Emri nehi üzerine takdim etti. Yani haf lafızları zikrederken önce emri daha sonra da nehdi zikredecek. Yani emri evvela zikredilir. Neden? ve matluvedih Çünkü emir ile talep edilen nedir? Vücudi gün, vücudi yani var olan bir iş. Emir ile ne talep ediliyor? Var olan bir iş talep ediliyor. Ve bin nehi ile talep edilen işe nedir? Ademiyun, ademindir. Şimdi ademi kelimesine kelime manasını verecek olursak yok olan bir iş talep ediliyor demek olur. Nehi yok olan bir şey talep edilmez. Dolayısıyla burada ademi demek ne demektir? Ademi demek vücudi yani var olan işin ademi talebedir. Adem'den maksatta nedir? Terttir. Dolayısıyla nehi ile ademi talep ediliyor derken maksat şu oldu. Nehi ile var olan bir silin terti talep edilmez. Demektir. Neden o demektir? Çünkü yok olan bir şey talep edilmez. Yok olan bir şey ne yapılmaz? Talep edilmez. Emirde de nehide de ne vardır? Talep vardır. Emirdeki talep var olan bir işi taleptir. Nehideki talep ise var olan bir işin terkini palettir. Dolayısıyla yok olan bir şeyi palet diye nehi ne yapılamaz? Burada terkeme edilemez. Eğer öyle tercüme edecek olursak olmayan bir şeyi yasaklamış oluruz. Olmayan bir şey yasaklanmaz. Olan bir şey yasaklanmaz. Mesela içki içme yasaklanmıştır. Şarap içme yasaklanmıştır. Şarap içme fiili nasıl bir fiildir? Vücudi bir var olan bir Dolayısıyla var olan fiyat neyi gönderir. Hangi cihetten? Terki cihetinden. Öyleyse biz burada ademden anlamamız gereken, Ademî emrin vücudiyin, Adem'den maksatla nedir? Terktir. Var olan bir fiyatın terki talep ediyor neyi? emir ile ise var olan bir bilim bizzat kendisi talep ediliyor. Şimdi burada takdim mekih olarak molla Hüsrev'in getirdiği nedir? Dedik gibi emir nehi üzerine takdim edilmiştir. Neden? Çünkü emir ile talep edilen var olan bir iştir, vücudidir. Nehi ile talep edilen ise var olan bir işin terkidir. Yani ademidir o demek. Var olan bir işin terki talep ediliyor demek. Bunun üzerine de وَالْاَذْوَلُوا Var olan bir fiilin talebi nedir? Eşrafu daha şereflidir. Neden daha şereflidir? Var olan bir fiilin terkini talepten daha şereflidir. Dolayısıyla emir bundan dolayı nehi üzerine takdim edilmiştir diyor diyor. Ama buna itirazlar var. Ve itirazlar da gerindedir. Birinci itiraz şudur. Eğer burada bizim kastettiğimiz emir ile talep edilen vücudu, vücudi iş nehi ile talep edilen adeni işten daha şereflidir delilecek olursa bu memnun. Bu cihetten emir ile nehi arasında birinin diğerinden daha üstün olması düşürülemez. Neden? Çünkü bu iki makduptan emirde de talep var, nehide de talep var. Emirde ilin vücudunu talep var, nehide ise var olan bir dilin herkini talep var. Bu iki talep edilen şey nedir? Hıtabullah'ın kendisine taalluk ettiği bir hüküm Kitabullahın kendisine taalluk ettiği bir hüküm o iki maddun Kitabullahın kendisine taalluku itibarıyla biri diğerinden üstün olamaz. Bırakın üstün olmasını tasavvur dahi ediler. Onun için üstünlüğü bu cihete bağlayamayız. Yani emrin neyiden eşrafiyetini buna bağlayıp da emir bu itibarla neyiden öncecik diye ama şunu desek, mutlak vücudi olan şey, ister emirle vücut bulan bir dil olsun, ister emir dışında vücut bulan bir dil olsun, ona mutlak vücut diyoruz. Mutlak vücudi, mutlak ademiden daha şereflidir. Yani nehi ile olan ademi veya nehiden bağlantısın olarak olan ademi, mutlak dediğimiz o. Mutlak vücudi, mutlak ademiden daha üstündür diyecek olursak bu müsellerdir. Doğru. Mutlak vücudi, mutlak ademi denedir. Daha üstündür. Üstündür. Ama bizim konumuz burada ne mutlak vücudi ne de mutlak ademidir. Bizim konumuz burada emir ile talep edilen vücudi veya nehi ile talep edilen ademindir. O itibarla da emir nehiden daha eşhaftır diyerekten emir nehi üzerine takdim edilmiştir diyemeyiz. Epeki peki niye takdim edildi? Takdim mekih nedir? Takdim mekih hakkında gerek İzmiri'de gerekse diğer şehlerden başka konular veriliyor. O başka konulardan iki tanesini söyleyelim. İzmiri de onları cikletmiştir. Bir tanesi şudur. Emir ile talep edilenin Güzellik zatidir. Nehi ile talep edilenin güzelliği ise harizidir. Neden? Çünkü emir ile biz bir işi talep ediyoruz, öyle değil mi? O talep edilen iş fi nesih güzellik olmasaydı şeriatta emredilmezdi. Bu Maturidiler'in görüşü. Eş'ariler'in görüşü değil. Selamda, hariler farklı bir görüşte yani. Ama maturidilere göre فَحَسُنَا Yani اَسْسَيْءُ حَسَنُنْ فَاُمِرَدِ Bir şey gücel değil, gücel olması sebebiyle emredilmiştir. Ha ki emir ile talep edilen iş nedir? فِي nefsihi güzeldir. Yani güceli, zatî, nehi ile talep edilen terkül fiil dediğimiz. O iş, o da bir iş, terkül dediğimiz iş, o da güzel. Yani çarap içmeyi terk etme güzel bir şey değil mi? Güzel. Ancak nehi ile talep edilen güzelliği arzidir. Ne demek? Vasıtalıdır. Ne demek vasıtalı? Öncelikle nehi ile talep edilen o terkül fiil diyorca, terkül fiil adı güzeldir. Demek ki orada bir fiil var önce. Ondan sonra o fiilin terki isteniyor nehi ile talep ediyor. Orada var olan fiil ki şarap içmektir. Bu fiil eskihi nedir? Çirkin'dir. Zaten <gülüyor> Aslında bunları anlatıverdi. Oranla ilgili mektubu onun için veriyorum. Bugün birkaç nebzesine değineceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, yani eşeyhub, eşeyhub, kabiyehub, bir şey çirkindir, fenuhiyya amzulü, kelâmla. Maturidilere göre, eşarilere göre değil ha. Ondan dolayı, o sebeple ondan nehyedilmiştir. Demek ki nehy ile talep edilen o telkül fi'nin güzel olması öncesinde neyi barındırıyor? Çirkin olan bir fiili bak. O fiilin çirkinliği işte şarap içme çirkindir. Şarap içme yasaklanıyor, nehyediliyor. Yani şarap içmeyi terkeyniz deniyor bize. Nehiyle o talep ediliyor. Nehiyle bu talep edilen güzel. Ama bunun öncesinde bu güzelliğin oluşması için ne lazım? Bir fiilin terkül -fi dediğimiz oradaki fiilin fiinesihi çirkin olması. O vasıtayla, yani fi mevzihi olan bir fiil vasıtasıyla terkül fiil, güzelliği elde ediyor. İşte onun için nehi ile talep edilen fiilin güzelliği nedir diyoruz? Arızidir diyoruz. Herkesin kabul ettiği bir şeydir ki, zati olan bir güzellik arızı olan bir güzellikten mukaddemdir. İşte ondan dolayı emir nefiden öncedenittir burada. Birincisi bu, ikincisi de şudur. Emir ile sabit olan vücub, mükellefin ilk teklif olunduğu şeydir. Biz mükellefleri ilk bizlere teklif edilen şey nedir? Marifetullah'tır. Allahu Teala'yı bilmek Vallahu taalay bilme marifetullah nedir vaciptir. Vucubu sağlayan nedir emirdir. Dolayısıyla mükellefin ilk teklif olunduğu şey marifetullahın vucubu olunca, vucubu da sağlayan emir olunca emrin nehiden önce çıkılması uygun görülmüştür. İki şey bu. Bu birinci öteki. Vallah üzere göre Birinci olarak dedi ki kademe o alemde Şimdi emrin nehi'den önce getirilmesinin ikinci gerekçesini söylüyor ve yine kelam girecek. İkinci gerekçesi şudur. Ve li evvelu اَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَىٰهِ فَيَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى سَائِرِ الْمَرَاتِبِ İkinci gerekçede, yani takdimin ikinci gerekçesi de budur. Ne anlatıyorum bize burada Mollah Hüsre? Burada bize çok şey anlatıyor. Tamamen telamdır. <gülüyor> Ve Mollah Hüsre'in ibaretine, ibaretine zahirine baktığımız zaman sanki Matür değil de Eş'arilerin görüşünü tercih ettiğini görüyoruz. Fakat yapacak olduğumuz yorumlarla burada yine Allah-u Teala matüridilerin görüşü tercihini oldur. Ne diyor burada? Diyor ki Lәnahu Çünkü Emir elvelü mertebekim ilk mertebedir. O mertebekiz vahrat taalluk elamı ezeliğin, kelamu ezeliğin taalluk için vahir olan ilk mertebedir. Demek ki Kelam-ı ezelinin müteallakatı var. Kelam-ı kelam, ezelî kelam. O nedir o? Bunu bir söyleyelim evvela. Kelam sıfatı Mevla Teala'nın zatıyla kaim olan kadim bir sıfattır. Mevla Teala'nın zatıyla kaim olan kadim bir sıfattır. Kelam sıfatı. Ezelde taalik etmiştir. Bir defa taalik ezelde bir defa tabip etmiştir. Dolayısıyla kelam sıfatının kendisinde fiil etkih kelam sıfatında, Mevla'nın zatıyla takip olan kelam sıfatında taabdütten tekessürden bahis yapılamaz. Yani çokluktan, adetten bahis yapılamaz. Ama biz Mevla Teala'nın kelam sıfatının müteallakatı itibarıyla taat düdünden vahit yapıyor. Selam sıfatının taat bahis, vahit Mevla Teala'nın zatıyla kadim olan kelam sıfatının taat düdünden vahit değil. Belki o, sıfat, o sıfatın taallukatı taatükleri itibarıyla yani müteallakatı itibarıyla. Nasıl yani? Mevla Teala'nın eğer kelam sıfatı fiili gücel olan şeye faatluk etmişse, o emirdir. Mevla Teala'nın kelam sıfatı fiili çilkin olan bir şeye faatluk etmişse, o emirdir. Mevla Teala'nın zatıyla tayin olan kelam sıfatı, eğer kendisinden haber verilen bir şeye faatluk etmişse, o haberdir. Mevla Teala'nın kelam sıfatı, kendisinden istifham edilen bir şeye faatluk etmişse, o nedir? O da istifamdır. Aynı şekilde mazidir, mübaridir. Bu bizim taattüf dediğimiz Mevla alanın kelamı emir olur, nehir olur, istifam olur. Bunlar Mevla alanın zatıyla taim olan kelam sıfatının taattüdü değil. Ya o kelam sıfatının ezelde sağlıkının müteallaka sağlık ettiği müteallakatın taattüdüdür yoksa kelam sıfatının taaddidi söz konusu değildir şimdi kutsel, dikkat ederseniz ibaret içinde çünkü emr evvelü mertebetin ilk mertebedir mertebe derken neyi kastediyoruz? biraz önce Mevla Teala'nın kelam sıfatı eğer yücel olan bir şeye taluk ederse enirdir bu bir mertebe Çirkin olan bir şeye tabuk ederse nehimdir dedi. Bu başka bir mertebe. Kendisinden haber verilen bir şeye tabuk ederse haberdir dedi. Bu başka bir mertebe. Kendisinden istifham kendisinden istifham istifama tabuk ederse bu nedir dedik? İstifhamdır dedik. Yani kendisinden istifham edilen bir şeye tabuk ederse bu ne diyoruz? İstifhamdır diyoruz. O da bir mertebe. Bu mertebeler içerisinde ilk mertebeyi oluşturan nedir? Emirdir. Neden? Bu hususta Mostarlık düşü Mostarlık Mustafa Sıtkı'nın hatta adın Musulü'nden size bir vakit yapacağım. Orada diyor ki يَنَّ غَيْرَ الْاَنْزِ مِنَ الْمَرْعَافِدِ Mertebeleri saygıdır. <gülüyor> Bu merkemeler emrin dışında olanlar ani en nehy ve istifam ve haber ilaiki bu emrin dışında olan nehy ve istifamdır haberdir Bunlar ufun ala hududil muhatabi fi vaktit taalluk kelam edeli nin bunlara taalluk ettiği vakitte muhatabın varlığına dayanmaktadır bunlar ama bi hilafil emr emir buna aykırı neden? Bir hılâb-ül emri tekvîni yi. Onun üzerinde ayrıca duracağız. Tekvîni olan emir buna aykırıdır. Fe innehu bil mâdûm. Fe bihi. O emir maduma taalluk eder. Mâdûm ile var olur, vücut bulur. Ama onun dışındaki mertebelerin hiçbiri maduma taalluk etmez. Mâdûm ile mevcut olmaz. Sadece emirde bu özellik vardır emirde bu özellik olduğundan dolayı ne oluyor? İşte bu emir mağluma da sağlık edebildiğinden dolayı saymış olduğumuz mertebeler içerisinde ilk mertebe, İlk mertebe olduğundan dolayı da nehiden önce getirilmiştir. Takdim meclim olarak. Fakat burası bitmedi. Diyenme yani bu evveli mertebe ilk mertebe olduğunu ifade ettik. Zaharaf-i taalluk-i ezelin. kelami ezelinin taalluku için zuhur eden ilk mertebe odur. Niye? İzil mevcudat-ı kulluha vucudet ve hitab-ı kün. Çünkü mevcudatın var olan her şeyin tamamı kün hitabıyla ne olmuştur? Vucuda gelmiştir. Bu maçuridilerin görüşü değildir. Bu eşarilerin. Maküridilere göre mevcudatın tamamı tekbin sıfatıyla ortada gelmiştir. Kın emri ise onun hakkında iki yorum yapacağız. Birini yine Mustafa Sıtkı'dan yapacağız, hatta da Nusul'den birini de İcmir'den yapacağız. İcmir'in söylemiş olduğu şudur. İzmiri diyor ki, Kün kitabı innama hu' ibaret an suratil husul bi suhula. Kolayca, şu aklı bir şekilde mevcudatın vücuda geldiğini tekvin sıfatıyla vücuda getirildiğini ifade etmek içindir kün yoksa kün hitabıyla mevcudat vücuda gelmişteydi. O dediğim gibi eş'arilerin görüşüdür. Eş'arilere göre tekvin mükemmelin aynıdır. Herçi bu kelam ama yeni geldi anlatıyoruz. Tekbil mükemmelin aynıdır. Bu alemde mevcut olan her şey Mevla Teala'nın irade sıfatının taallukleridir diyor eşhaliler. Dolayısıyla ibarenin zahiri eşhalilerin görüşünü ortaya koymakta. Fakat biraz önce İzmir'den yaptığımız nakil ile de ifade ettiğimiz gibi maturidilerin görüşüne şu ifadenin uyarlanması da mümkündür. Kün hıtabıyla mevcudatın tamamı vücuda getirilmiştir derken kün hıtabıyla değil tekvin sıfatıyla mevcudatın tamamı vücuda getirilmiştir. Kün ifadesi hıtabı ise onların vücuda getirilmesinin şu hakkı ve kolay olduğunu ifade etmek içindir diyoruz. Bu birden yaptırılmak bir de Mustafa Sıtkı'dan hatta bu Nusul'dan yapalım. Mostağılık düşün. Mustarbiyosun, botma yasaktır. O da o da şöyle diyor: Ve bununul mevcudat, insafetin tekvi, mevcut olan her şeyin tekvi sıfatıyla vücuda gelmesi ki maddeün türüdiler görüşü bulur. La imad il kemha mevcudeten bir hutabi kün, kün hutabiyle mevcudatın vücuda gelmesine aykırı düşmez. La hid aykırı düşer. Kün hitabıyla değil, tekvin sıfatıyla vücuda gelmiştir mevcut olan her şey. Yani adetullah budur. Nedir? Kün hitabıyla bunu Mevla Adet adetsel olarak böyle ifade ediyor. Yoksa künün, yani kün emrinin mevcudatın vücuda getirmişinde bir tesiri yoktur. Tesir neredendir? Tekvin sıfatındandır. Nitekim öyle bitiriyor onu. Diyor ki ben yekûne teksî ve hakikaten bir tekvîn. Gerçekte teksir neredendir? Tekvîn sıfatında. Ve kelimesi kün, kün kelimesi ise sebebun âdîn bil vücud bi gayri teksîrîn. Hiçbir teksir olmaksızın vücuda gelmeye âdetken bir sebeptir kün. Yoksa mevcudatın vücuda gelmesinde teksiri olan bir teşhir olan tek bir Bunu da söyledikten sonra alimahu işte onu da yorumlamış olduk tercih edilen görüşe göre. Dolayısıyla beykunu mukaddemen emir ne olur? Ala nehidir, haberdir. bütün bu mertebelerden emir mertebesi ne olmuş olur? Daha önce olmuş olur. Rakatema huma hem emir hem de nehi takdim etti musanlık. اَلَا غَيْبِهِمَّا emir ve nehir dışındaki mesail üzerine niçur? اِذْبِهِمَّ يَحْمُتَ اَكْسَرُ çünkü ahkamın çoğu emir ve nehir ile tabit oluyor da ondan dolayı bunları önceye almıştır. اَلَيْهِمْ اَحْمَدَ i اِشْتَعَامُ İslam'ın cevaramı emir ve nehi üzerine وَبِمَارِفَتِهِمْ مَا يَجَمَكَّتُ الْحَلَالُ مِنَ الْحَرَامُ emir ve nehi bilmek ile Haramdan helal ne olur? Ayrılmış olur. Bu da neyle oluyor? Bir benziğiyle olmuş oluyor. Peki. Ve huve. Emr. Yani emr derken hem de bir mrabi. Ya o ismin müşemması. Nedir o? Siga. İf'an ve Nedir? Lafun bir lafuzdur. Tuli velihi el fi'li ila ahirihi emir lafzı yani emara hemce mimradan teşekkül eden emir lafzının sigada hakikat olduğu nedir? İttifakladır. Yani emr dediği zaman ne anlaşılmalıdır hakikat olarak? siga anlaşılmalıdır. Emur, hemce mimradan oluşan emr neymiş? sigada ittifakla hakikat. Emr değil o sigayı telaffuz etmeden edilir. Yani ona da ıtlak edilir. Emara lafzı hem de Mimra'dan oluşan emr zikredilir. Onun, o neye ıtlak edilir? O higayi tekellüme de ıplak edilir. Ona bir misal verelim. Aslında bu misali bugün bir dersimiz içerisinde ileri de zaten verecek. Şıraun Aleyhillah ne diyor mahiyetinde olanlara? Ma zâ murun. Bana neyi emredersin? Firavun'un böyle demesi yani kavmine, tabii ki kavminin ileri gelenlerine bana neyi emredersiniz derken orada tekmurun kelimesi emara hemce nimradan müteşekkil olan Eruf. Onunla kast edilen nedir? Yani Firavun mahiyetinde olan o üç kademede olanlara diyor ki bana hangi emir sigasını telaffuz edersiniz? Oldu mu? Bunu biraz dercin biraz sonrasında da göreceğiz. Bana emir sigalarından hangisini telaffuz edersiniz? Demek ki telaffuz, lisi katil emre de emr maddesi ne yapılıyor? Utlak ediliyor. Oldu mu? Veya hatta emr sigası fiile ne yapılır? Utlak edilir. Onun için burada da diyor ki vehu emr nedir? Yani o siga, mükemmel emr nedir? Lafzun bir lafızdır. İhtirazın annahtı, si'li ve işareti hatta ve sükûti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ve Selam'ın şiirinden, işaretinden ve sükûtünden ihtirazdır. Bu usulü fıkıhtaki emr dendiği zamanında yani mükemmel emr dediği o siga nedir? Lafızdır. Telaffuz edilendir. Lafız olacak. Tulib edildi. Onunla talep edin. Hey, o e, siğah ile talep edin. Hey, i̇şte anetiz anikel lafzı. O lafzın yardımıyla talep edin. Ne? El fi'l. şiir fi talep edin. Yani bir lafızdır ki emir. Onunla fi'l talep edin. Fi'l kelimesi. Mazdar manası olarak. Eğer mazdar manası maksup ise muhatabın yapması talep edin. Çünkü yapmak demektir. Kimin ne yapması, mukatabın bir şey yapması. O talebe geliyor. Eğer ki öyle, mastar manasında değil de hasım bir mastar manasında ise iş demektir. İş talep ediliyor o zaman. Tulibevihi, bu emir çığasıyla talep edildiğine iş talep edildiğidir. Len yakul, uribevihi. Nusannıf, tulibedihi. Uriyde bir hi dem. Bugün bizi hep böyle şeylerle meşgul edecek. Öyle dedi, böyle demedi. Niye öyle dedi, niye böyle demedi? Ders bugün hep böyle. Lang yapar Uriyde bir hi, Tuli bir hi demdi. O siqa ile irade edildi demdi. Niye? LEM irade alani, ucu al mecmuri bir hi, neset nişanın emrin sahih olabilmesinin şartı değildir ehl-i sünnete göre. Ne? Emreden amirin emrettiği şeyi irade etmesi. Yani amir bir şeyi emrediyorsa emrettiği şeyi irade etmesi o emrin sahafının şartı değil. Diğer bir ifadeyle eğer amir emrettiği şeyi irade etmiyorsa orada emrin sahafından bahit yapılamaz diyemeyiz. Ehl-i görüşüne göre ki birazdan teferruatına gireceğiz, ehl-i görüşüne göre emrin tahtının şartı değildir ne? Emredilen şeyi irade etme. Eğer emrin tahtının şartı bu olsaydı, Çok değişik şeyler gelecek. Birazdan onlara gireceğiz. Önce kartin görüşü söyleyeyim, ondan sonra ehl-i görüşüne gelin. Karşı görüş, Muhtecile'nin görüntü. göre emrin tahih olabilmesi için irade, emredilen şeyin amir tarafından iradesi de nedir? Şart diyorlar. Dolayısıyla onlara göre Mevla Teala, Firavun iman emretmiştir. iman etmesi de irade etmiştir. Fakat Firavun aleyhillâne, su-i ahlakından iyi edebinden, kötü fiilinden dolayı iman etmemiştir diyorlar. Bu kadarına kurtulmak mümkün değildir. Neden? Çünkü irade sıfatını anlamak lazım evvela. İradeyi emrin şartı yaparsanız, sahabının şartı yaparsanız, irade sıfatı nedir? Onu bir anlamak gerekir evvela. Ehli şünnete göre şayet bir şeyi emretme onu irade etmeye emredilen şeyi, irade etmeye tavakkuf edecek, dayanacak olsa idi, o zaman emir ile emredilen şeylerin tamamının vakı olması gerekirdi. Dikkat edin. Emir ile emredilen bütün şeylerin ne olması gerekirdi? Vakı olması gerekirdi. Dolayısıyla ne bir küfrün ne de bir isyanın olmaması gerekir. Neden? Çünkü Mevla Teala bütün insanlara imanı emrediyor. Emretmeyle beraber emrettiği şeyi Mevla Teala irade etmiş olsaydı tahakkuk edecekti. Tahakkuk etmesi de ne demektir? Yeryüzünde küfür ve isyanın olmaması demektir. Halbuki fil vâkı, yeryüzünde küfür ve da var, Ha demek ki o zaman bu lazım batıl, menzum da batıl olur. Yani emir, iradeye emrin fahatı, iradeye ne yapmaz? Tevaf etmez. Burada lazım niye batıldır? Mülazemet nedir? Bunların hepsini aslında anlatmak istiyorum ama çok uzuyor diye de biraz ücülüyorum doğrusu. Peki. Nitekim burada da söylüyor, kemal teyetti inşaAllah Teala. İleride bu konu demek ki ne yapacak? Yine de gelecektir. وَلَمْ يَقُولُ Mevla Teala, sevd-i Mevla Teala diyorum, haşf. مَلَّا خُسْرَ يُطْمَوْ بِهِ Demedi de, تُلِبَ بِهِ dedi. Dedim ya bugünkü derste, böyle dedi, şöyle niye demedi? Daha çok onlar üzerinde duruyor. Hakikaten مَلَّا خُسْرَ ne, ne dedi tarihte? emir nedir? tere hu ala tumtulbe bihi elfur. Kim ki lazim talep edilen mazı fiil Talep edilen mavi fiil çatısını kullandı. Ve lem yaqul yutlabu bihi kimisiyle talep edilen talep edilir olan dedi. Muzari fiil çatısını kullandı. Niye? Muzari fiil ilk akla gelen fiil değil konvert Mesela Nassar'a yardım etti. Aklınıza ne geliyor? Adam yardım fiilini yaptı. Yansur'u yardım eder. Aklınıza ne geliyor? Bu adam yardım eder. Ne demek bu adam yardım eder? Bu adamda yardım etmek kudreti, kuvveti vardır demek olur. Yani bil kuvve onda bu var demektir. Eğer bulla burada, kuradık, tulibe değil de yutbabı bihi demiş idi, o zaman... Kendisi ile fiil si talep edilme, kuvveti kendisinde olan el hepsi emrin tarifine girmiş olacak. Onun için diyor ki böyle demedi, böyle diyecek olsaydı heyet hulufiydi emrin tarifine girecekti. Ne eshiyâ ul-üstâmeleketü tehdit ve tâciz ve tâzkîr Tehdit, tâciz, tâzkîr hakkında istevman edilen sigalar da emrin tarifine girecek. Bizim burada tarifi sabedinde olduğumuz emir mutlak emir olup vücud ifade eden emir. Dolayısıyla tehdit, tadir, tezkir ve verin. Mesela tehdit yammelû maçıksun. Evlat-ı hâle öyle diyor. Dilediğimizi yapın. Yapın dilediğinizi. Nasıl olsa bana döneceksiniz. Cezanızı göreceksiniz. Yaptığınızda kurtulacak değilsiniz. Ne yaptığınızda karşılığını gelip yanımda bulacaksınız. Onun için tehdit ediyor. İhameleum <gülüyor> masiktum. Dilediğinizi yapın. Bu bize dilediğimizi yapma serbestliğini vermiyor ha. Mevla tehdit ediyor bizi. Veyahut da Bismillah <gülüyor> Bu Kur'an'ın mislinden bir sure getirin. Ne yapıyor? Tacit ediyor. Aciz ki diyor bunu yapamazsınız. Yoksa getirin demek değildir hakikaten. Bizden hakikaten onu talep etmiyor. Zaten olamaz. Kunu <Kûnû> kredeten hati'in. Sevlatı Yahudilere balık avlamaya yasağına uymadıklarından dolayı kunu <Kûnû> kredeten hati'in. Maymunlar olun. dedi. Tezhir bu. Dolayısıyla bu sigalar ne olacaktı? Bu sigalar bakın bakınız bu sigaların hepsine baktığımız zamanda Bir kuvve, bunlardan fiil talebi yok mudur? Vardır. Ama kulibeli denince, bunlarda fiil talebi yoktur. Bunlarda ne yoktur? Hakikaten fiil talebi yok. Bir kuvve vardır ama bizim bahis konusu yaptığımız anlamda, yapma etme anlamında, fiil anlamında bir talep yoktur. Dolayısıyla bunlar tarife girmesin diye Tulibevihî denmiştir. Lutbabıvihî denmiştir. Tulibevihî el-fü'lû Bu siha ile talep edildi. Ne si'i? Nasıl? Cezmen. Keçin olarak talep edildi. Haracemîhî esiyâhul müstâmenetü dinnebî vel-ibâhatî. Nedip ve ibâhada kullanılan sihalar da cezmen kaydıyla ne olmuştur? Tarihten çıkmış. Şimdi burada Nedip ve İbaha sigaları tarihten cezmen kaygıyla çıkmıştır derken o zaman demek ki gezmene gelmeden önce olan kendisiyle fiil talep edilen sigadır demek ki ne? Nedip ve ibaha Öyle ya gezmen kaygıyla çıkardığımıza göre. Onun için takriz ediyor ki İbâretin ânî talebi mâ rüçhân. Dikkat ediniz. Taleple beraber rüçhandan, yani ter tarafı değil de tarafı tercih edilendir. Ama neyle beraber? Taleple beraber. O taleple beraber ifadesi neyi, neyi gösteriyor bize? Gerideki suli ve burada var demek istiyoruz. Peki ibâha nedir? Eğer ibâha da budur dersek, nedir dersek? İbâretin ânî talebi ma tesâvîh fiil ve ters tarafının eşit olmasıyla beraber taletten ibarettir diyecek olursak o zaman gezmen kaydıyla hem nebi hem ibaha tarifin dışına çıkarmış olur. Ama buraya kadar olan bölümde Tuli Febihi ile tarifin içerisinde kalır demektir. Ancak tahkik şudur ki tahkik şudur ki Yok yok ben zaten şeyden okumuyorum. Kitaptan okumuyorum size. Takrirden iman okuyorum Yok size? yok. Ben size şu anda bir attan okumuyorum. Şu anda size nereden okuyorum? Şu anda size okuduğum yer takrir. <gülüyor> takrir de diyor ki <gülüyor> eğer efendim ha oradan önce bir yer alın. Evet. Tamam i̇şte, şimdi oldu. Işte, evet. Ben de sonrasına ait konuşuyordum <gülüyor> İbrahim. Nefretlence ve sadretani, naim ve bu cihalar da bilin kendisiyle talep yapılmaya, e, talep yapılabilecek cihalar değil. mi sahi den, ister yani unutandan, hikayeden naimden, uyuyandan ne olsun sabit olsun, bilin kuvve onlardan da fiil talep edilemez, mi edilebilir? Dolayısıyla onlar da maddi cihazın kullanılmasıyla ne olmuştur? Tarihten çıkmışlar. Peki. Cezmen kaydıyla diyoruz ki biz Nedip ve İbahada edilen emir istigalarını olmuştur, tarihten çıkartılmıştır. Şimdi Nedip ve İbahanın aslında Nedip'i anlıyoruz da İbahanın bu cezmen kaydıyla tarihten çıkabilmesi için gerideki kısım ki orada neydi? Hinin talebi orada bir talebül ki'il olmalı o zaman İbahada. Zaten takrim sahibi de bunu vurgulamak için diyor ki nedir nedir? İbâretin anip talebi mâ rüçhân İbâha nedir? İbâretin anip talebi tabire dikkat ediniz. İbâretin anip talebi mâ tesâdî derken bir şey me'mur-u bihim bir fiil tarafı yapılma tarafı var bir de tek tarafı var. Yapılma tarafı tek tarafına tercih ediliyorsa buna nedir Me'mur bihim yapılma tarafıyla tek tarafı eşit ise buna ibaha denler. Şimdi Molla Kusrev'in ibaretinde Nedip ve ibahada iskemal edilen sigalar cezmenin kaydıyla çıkmıştır deyince demek ki hem de hem de ibahada talebin varoluğunda mahit yapılıyor ki cezmen ile çıktı diyoruz. Eğer talep olmayacak olsaydı İbahada, Nedip'te var, bunda sorun yok da, ibahada talep olmayacak olsaydı, tulibe Bebihi ile zaten tarihten çıkması gerekir. Çıkması buraya kadar telahir edildiyse işte e, takrir sahibi diyor ki, o zaman bir tıpkı Nedip'te olduğu gibi İbahayı da ibaretun talep diye itibara almamız gerekir. Ancak tahkik edildiğinde görülmektedir ki enne manet talep neyse bi mevcudin fil ibaha Talep manası nerede yoktur? İbahada yoktur. Öyleyse ibaha için olan emrin cezben kaybıyla değil ile çıkması gerekir. Tahkiken göre. Oldu mu? Peki. İbahada. Lafişamma emran kemase Nedip ve ibaha <gülüyor> bizim bahis konusu, beyanı sadedinde, tarihi sadedinde olduğumuz emir diye adlandırılmaz. <Sessizlik> Bi lahu lehu min bihî bihideki hî zamirinden hal. Tulibe bihî Tulibe talep edeyim. neyle bihî bu çiğa yardımıyla talep ediydi demişti. Değil mi? Bu çiğa ne olduğu halde bu lafız ki o çiğa idi, o çiğa ne olduğu halde biwa'ihi lahu biwa'ihi lahu li talabihi talab fi la' halde. mish wuduhan biwa'ihi qadim min bihi ay murtakisan zalika lafzi qifadru neyle biwa'ihi lahu ay li talab fi'l talab fi'la waz'a yani talab ile edilmiş olduğu halde bununla da bir sey itiraf etti nedir o ne çıktı el lafzu'l haber vermeye edilmiş olan lafız çıktı ne gibi misal fiil talep ediyor. bu da bir lafız değil lafız bu lafız da talep edilmedi. ve fiil talep ediyor Evet fiil talebe geliyor, doğru. Tulibebihi hem de gençmen kesin olarak, kesin olarak fiil talebe diyor bu lafıda kişi muhatabından. Ama bir vasihiyle bu, bunu gene konuşacağım. Bir vasihiyle bu, bu lafı talebi fiil mi vasiye gelmiştir? Talebi fiilden ihbara mı vasiye gelmiştir? Talebi fiilden ihbara mı vasiye Dolayısıyla talebu u fiyle bizdaf edilmiş değildir. Onun için tariften çıkar. Fakat burada sorun var. Burada sorun var derken burada söylememiz gereken bir şey var. Normalde yine bu lafzın tarihteki tulibeli hiyle çıkması lazım. Tarifteki neyle çıkması lazım? İlk bakışta Tulibe bih ile çıkması lazım. Neden tulibe ile çıkması lazım? Çünkü tulibe bih ile tulibe bihin maksat nedir? İnşadır. Bunun yani e, emir nedir? Bir lafudur, bir cinadır. Tulibe bih onunla talep edilir. Oradaki talepten maksat nedir? İnşadır ki, yani inşadır. Halbuki. Şu kumuş olduğumuz ibare اَطُّبُ مِنْكَ الْشُعْلَ nedir? İnşa değil. İhtardır. Dolayısıyla tulibe bihi ile zaten çıkmış olması lazımdı. E bunu Allah'ın Teala düşünmedi. Tabii ki düşündü. O zaman neden orada çıktı demedi de çıkmasını buraya kadar tesir etti? Ha, o zaman deriz ki buradaki اَطُّبُ مِنْكَ İhbardır ama inşa manasındadır. Oldu mu? Var mı ihbari kelam olup inşa manasında olan? Var. Nedir o? Vel vâd-i'sminâ vel vâlidâci yoldu'un evlâdehûnâ havleyni kâmileyn ilâhînilâin Yani anneler çocuklarını tam iki yıllı endirirler. Bu ihbardır ama inşaadır. Dolayısıyla ihbar inşa olarak geliyor. Buradaki اَقْضُبُ مِنْكَ الْفِعْلَ ihbar suretinde nedir? İnşaadır. Dolayısıyla tulibevihi ile ondan çıkmadı. İnşaadır. Ama bu اَقْضُبُ مِنْكَ الْفِعْلَ inşa olmakla beraber fiil talebine vaz edilmiş midir? Talebi fiile edilmiş midir? Hayır. Talebul fiile vat edilmiş değil. Belki Talebul fiilden haber vermeye vat edilmiştir. Bu itibarla bunun tarihten çıkması neyle olmaktadır? Bir vat'ihi lehu ile vat. Peki. Karadirihel laf-ül mavdu'un ilifdâr an talebul fiil mislu atlubu minke el-fiil Burada emir nedir? Bir lafızdır ki onunla talep yapıldı. Ne şekilde? İstî'lâ. Mutaallikun bi tulibe. Tulibeye taallık ediyor. Ey tulibe bihî alâ cihete hâttî taallibî neshehu talep eden kişi, kendisini üstün sayma ciheti üzere talepte bulundu, onunla talep edildi. Yani âmin kendini ne yapıyor? Üstün sayıyor. وَاِلَّمْ يَكُمْ فِي مَاقِعِ كَذَانِهِ Vakıda, hariçte, üstün olmasa da kendisini ne kabul ediyor? Üstün kabul ederek talepte, fiil talebinde bulunuyor. Dolayısıyla قَرَجَ بِهَا الْدُعَاءُ وَ الْاِلْتِمَاسُ Dua ve iltimas da tarihten çıkmıştır. Nedir bunlar? مِنْ مَا هُوَ بِطَرِيكِ الْحُدُعُ Dua nedir? Hudur, boyun eğerek talepte bulunmadır. Ve وَالْتَسَالِيمِ İltimas dediğimizde rica Kişinin kendi arkadaşından bana su ver diyor. Oradaki bu nedir bu emir? iltimastır Yani aynı konumda olan kişilerin birinin diğerine emridir. Buna da iltimas diyor. Bu da tarihten çıkmıştır. <gülüyor> Çünkü amir fil vaka emrettiği kişiden, mekmurdan üstün olmasa bile kendisini üstün sayarak, üstün tutarak ne yapıyor? Fil <gülüyor> talep ediyor. Nitekim bu günümüzde çokça yaşanan bir hadisidir. Ham tabaka tarifu alen Dolayısıyla tarih muarraf üzerine oturmuştur. Ve <gülüyor> lan el tabel emir için şart kılınmadı. Ne el olup amirin mecmurdan üstün olması şart kılınmamıştır. Niye? Niye Bu emrin tariğine girsin. Ne girsin? <gülüyor> Kaulul etna bin ala alatibil isteğla ifa. Daha aşağı konumda olanın, kendisinden daha yüksek konumda olana, aşağı konumda olan kendisini üstün tutarak ifan demesi emrin tarifine girsin diye ne yapılmıştır? Ulub, yani amirin me'murdan daha üstün olması emrin sahatı için şart koşulmamıştır. Yani sizden kalite ve değer olarak, konum olarak çok daha aşağıda olan için size bir şeyi kendini sizden üstün tutarak şunu yap diyorsa böyle emrediyorsa bunu bu nedir? Bu emirdir. Zaten ve lihaza yüsebu ila su il bu emir olduğundan dolayı böyle bir kişinin kendisinden üstün olana daha aşağı konumda olan kişinin kendini üstün tutarak Ondan daha üstün tutarak emrettiğinden dolayı ne deniyor bu adama? Edepsiz deniyor. Suye Ondan dolayı ona edepsiz deniyor. Ya demek ki bu emir kabul et Yoksa niye ona edepsiz densin? Peki فَقَوْلُ <تَأْمُرُون> dersin başında da söylemiştik onu. قَوْمِنَ مَا دَا <تَأْمُرُون> demesi Tabii bu burada bir soru var. Nedir o soru? Soru şu. E Şimdi Firavun'un kamine ma dâtek murun, tekmurun ni? Bana neyi emredersin? Geride de şöyle diyor. Buradaki emal, hem de imra maddesinden maksat nedir? Tekellüm-i siqa, siqayet tekellüm. Yani Firavun tebaasında 3 kademede olan kişilere, durumu sıkıştığından dolayı durumu sıkıştığından dolayı ne yapıyor? Müşavere heyetine danışıyor. Onlara diyor ki, Bana neyi emreder şimdi? Burada emir sigası yok ki. Burada emere maddeci var. Bizim konumuz o değil ki, konumuz emir sigası. Yok burada emir sigası var. Neden? Çünkü buradaki hemze lima dediğimiz emar eden dediğimiz emar maksat nedir? Bununla maksat mahiyetinde olanlara diyor ki Firavun hangi emir sihasını kullanacaksınız tekellüm edeceksiniz bana diyor. Takrirde bunu bulabilirsiniz. Bana hangi emir sihasını tekellüm edeceksiniz diyor. Dolayısıyla o mahiyetinde olanların emir sigasını tek mesela bir emir sigasını tekellüm edecekler. O emir sigasını tekellüm edeceklerinde mesela ona bir emir söyleyecekler. Onu söylediklerinde firavunun tebaati olan kişiler kendilerini üstün tutarak da ona söylüyorlar. Hayır. Hangi emir neydi? Emirde ne olmuş? Emirde ne vardı? kendini üstün tutarak o siha'yı kullanmak yok muydu? Vardı. E bu burada öyle bir durum yok. İşte ona cevap veriyor. Diyor ki: "Kalkar kavlü amma fir'aun". Fekavlül fir'aun, av, "Fir'aunun" demek ki, "Dikamhi, kam ne muruni, ne Bu mecaz. ca'un? <bî> mana Bana neyi işaret ediyorsunuz?" "Ve <fekavni> ya Benimle neyi müşavere ediyorsunuz?" E yahut da bu hakikaten emir, hakikaten firavun tebaasına öyle bir dehşete düşmüştür ki Musa Aleyhisselam'dan dolayı çok büyük bir dehşete kapılmıştır. Artık o müşavere heyyetini kendinden daha üstün olarak bana neyi söylüyorsunuz? Zul atar. Onun için diyor ki onlara tevazı gösteriyor. Çünkü öyle bir dehşete kapıldı ki tevazı göstermek zorunda kaldı. Rıgayet-i dehşeti Musa Aleyhisselam Musa son derece dehşete düştüğünden dolayı böyle bir tevazı göstererek yani kendini üstlük tutarak bana neyi emrediyorsunuz diyor. Ha, hangi emin tıkasını kullanıyorsunuz? Diyor. Hada bunu al. Gerişini bırak. Ve dersi burada bitiriyorum. Elhamdülillah. Bir bölüm var ama bayağı uzundur. birer buna bitirmeden de bırakamayız. E bitirirsek de akşamı ederiz. Onun için burada bitiriyoruz.